Efendim Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradio.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. İstediğiniz takdirde kopyalamanız da mümkün. Bugünkü programımızın destekçileri Yaman, Güldal ve Selçuk Özdil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugünkü Altın Saatler programında... Telefonla bağlantı kuracağımız üç konumuz var. Profesör Doktor Haluk Eyi Doğan'la görüşeceğiz ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Yer Bilimci hocamız arkasından Cemal Gökçe ile İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı ile görüşeceğiz. Dün gece Mecliste Meclis Genel Kurulunda bir torba kanunla ilgili olarak imar kanununda yapılan değişikliklere ilişkin bilgileri alacağız. Şu anda Haluk Eydoğan hocamız telefon hattımızda. Hocam merhabalar. E, merhaba. iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Çok teşekkürler hocam. E, siz de dün gece uzun saatler boyunca genel kurulda evet. oturumda idiniz. Evet e, evet. evet hocam. Evet. Enteresan. Herkesef. Bu e, meslek odalarının bize ve onay yetkisini kaldıran bir eklemeyi e, son dakikada gündeme getirdi e, AK Parti ve evet. e, oylama sonucunda da e, oy çokluğuyla kabul edildi. E, Varız. Bil, Varız. Biraz bilgi verebilir misiniz hocam? Aslında bu e, çok sık rastladığımız torba kanunlardan birisinin içinde geldi değil mi? Evet. E, e, sizin ifade ettiğiniz gibi e, e, AKP e, gerek e, meclis açıkken Gerekçe kapalı iken e, bu e, kanun cümle kararnameler ve torba kanunlarla sürekli e, meclisi meşgul ediyor e, ve bu bu yollarla e, karma karma karışık, hiçbir birbirle ilişili olmayan e, birçok kanun maddesi bir araya getirildiği e, biz ona artık çuval diyoruz, torbayı da açtı, e, çuval çuval kanunlar getiriyor e, ve ee, gerçekten e, bu kanunların e, biz e, ülkenin sorunlarına e, bu torba kanunları ülkenin sorunlarına çözüm getireceğine inanmıyoruz. Çünkü e, e, çok değişik komisyonlardan geçmek zorunda kalıyor torba kanunlar. En son bu e, son bir haftadır e, uğraştığımız, çalıştığımız bu kanun daha önce benim de içinde bulunduğu Bayındırlık İmar Komisyonu'na gelen kanunlardan bir tanesi. Birçok başka komisyona da gitti. Bizim Bayındırlık İmar Komisyonu'na gelen bölüm bölümde bir 3194 ile ilgili imar kanununa ilgili bir değişiklik vardı. Bizde 4708 sayılı yapı denetim kanununa ilgili değişiklik vardı. Kanunun 73. maddesinin P fıkrası ve 73. maddenin T özellikle özellikle imar İmar Komisyonu'nda biz de şerrimizi yazdık. komisyonumuz zaten konuşulduğu tartışıldığı ee, ve bu değişikliklerin değişiklikler konusunda şerrimizi yazdık, tartıştık. Ancak komisyondan sonra diğer komisyonların çalışmaları bitirdiler ve genel kurula geldi e, bu torba kanun. Eee Özellikle bu 70 maddenin ilgili e, P fıkrası yani 394 sayılı imar kanunu 8. maddesindeki değişiklikle ilgili kısmı geldiğinde e, hiç komisyonlarda tartışılmayan e, ve birdenbire konuşmuyor. E, Eklenen bir madde yerine ayrıca 10 tane daha madde eklenen yani fıkra eklenen bir şekle dönüştürüldü. Bir önerge verdi. Bir korsan önerge verdi AKP. E, bu korsan önergeye baktığımız zaman e, şaşırdık. Yani bu bir gerçekten bir baskın e, e, önergeydi ve hemen bu konuda e, hazırlık yaptık. Ve tartışmaya başladık. Tartışmaya açtık. Usul tartışması açtık. Çünkü e, genel kurulda bu maddeyle bu değişiklikle ilgili okunan önerge ile değişiklik önergesiyle genel kurulda e, katibin okuduğu önerge farklıydı. Çünkü 500 kelime sınırı olduğu için önergelerde evet. değişiklik önergesini yani... 3194 sayılı imar kanunun 8. maddesindeki değişikliği önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için onu özetlemişler. Özeti okuyun. Bunun üzerine e, Grup Başkan Vekilimiz Akif Hamza ve bizler dedik ki bu e, iş düze genel Kuruldaki meclis iş aykırı. Bunu böyle yapamazsınız. Yani yazdığınız değişiklik önergesi başka okuduğunuz başka tamam ve usul tartışması dolayısıyla e, iki buçuk saat falan sürdü tartışmalar e, ve ayrıca e, 394'te 8. maddesinde e, özellikle e, yaptıkları bu değişikliklerin e, anayasaya aykırılıklar e, içerdiğini çeşitli nedenlerle anayasaya aykırılıklar içerdiğini ve bu değişikliklerin özellikle TUMO'yu ilgilendiren I maddesi I maddesi ve J maddesiyle bu önergeden çıkarılmasını biz kalep ettik. Yani 8. maddeye eklenen C şıkkından sonra ona yakın ayrıca şıklardan I şıkkını I şıkkını ve C şıkkını çıkarın dedik. Çünkü özellikle I şıkkı yani I bendi diyor ki özetle bu e, meslek odaları bugüne kadar e, yaptıkları bize ve onay çalışmalarını artık yapamazlar. E, böyle bir şey nasıl olabilir? Aslında yani, bu kamunun çok önemli bir denetim işlevini de ortadan kaldırmak anlamına ha, geliyor. Tabii. Evet. Bu, zaten e, biliyorsunuz kamu kurumu mültevinde bir meslek kuruluşu güzel kişilerin sahip kamu, kamu kurumu mültevinde meslek kuruluşu e, mühendis mimar odaları. E şimdi bunlar zaten anayasanın 135. maddesine dayanılır kurulmuş ve anayasanın ilgili maddesinde bunlar zaten tamamlamış. Deriyor ki yani e, mesleğin genel menfaatler olgun gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk değişikliğine güçlüğü ve güven hakim kurmak üzere meslek disiplini ve alakalı korumak maksadıyla kanunla kurulan ve organları kendi yönetim tarafından anında gösteren usullere göre yargı gözetim altında gizli oyda seçilen kamu tüzel kişilikleri bunlar. Dolayısıyla bunların e, kendi yönetmeliklerini çıkarma e, kendi çalışmalarını yapma e, yetkileri var. Bu da Anayasa 135. maddesine dayanıyor. E, ayrıca yine Anayasa'nın 124. maddesi hükmü çerçevesinde yönetmelik düzenleme yetkileri var odaların. diyorsunuz ki siz 6.235 sayılı kanuna göre kurulmuş meslek odaları ve anayasanın 135. yüzyılın 4. Yüzyıl maddelerine dayanarak çalışmaları yapan ve amaçları belli olan bu 400 bin üyeye yakın üyesi olan mühendis, mimar şey plancılarına oluşan çok değişik meslekleri içine alan bu odalar, meslek odaları kardeşim e, onay yapamaz neye onay yapamaz işte e, haritalara planlara etütlere, projelere e, onay yapamaz bize veremez ve öyle bir e, öyle cümleler yazmış ki her taraftan bağlıyor yani meslek odalarını onay ve bize e, faaliyetlerini tamamen külliyen kısıtlar bir e, madde yazmışlar Evet. Ki yani bu bu yetkiyi de alıyor, Çevre ve ee Şehircilik Bakanlığı'na veriyor değil mi hocam? Tabii şimdi Çevre Şehircilik Bakanı da oradaydı. evet ee bu usul tartışmaları açınca ee AK Parti, AKP'nin, CHP'nin MHP'nin grup başkan vekilleri, ayrı konuyla ilgili komisyon üyeleri, meclis başkanı, ee bakanlar ee bir araya geldi. Ee, ve özellikle bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, bu kararın, bu, bu şık, U şıkkının, iyi şıkkının e, ve J şıkkının e, bu, burada olmaması gerektiğini bunun çıkarılması gerektiğini bu, bu şekilde tartışamayacağımızı söyledik. Yani bunu da söyledik. Fakat muhtediler peygamber demediler. E, velhasıl İki buçuk saatlik bir e, mücadeleden sonra, de, demokratik mücadeleden sonra, tartışmalardan sonra maalesef e, AKP e, bu tutumundan vazgeçmedi. Ve e, eminim birçok AKP milletvekili ne olduğunu farkında olmadan oy çokluğuyla e, bu 394 Sarı'yı marka 8 maddesinde ki e, bu <gülüyor> şekli yapıyı değiştirdiler. Evet ben dünkü ee, tutanakları gözden geçirdim hocam. Ee, evet. Ve 5. E, oturumda 21. 36'da görüşmeye başlamışsınız. Ve e, tam e, dakikası dakikasına e, sizden bilgi aldınız. Konuyu da zaten bir Tweet mesajınızdan öğrendik. Evet, ee, evet. Saat e, 23'te. E, 23:00 23 sonunda 24'de doğru. 24'de evet. doğru e, karar karar verilmiş e, evet. ve e, oylama bitmiş oldu. Bir şeyi sormak istiyorum hocam. Şimdi eski e, yasaya göre e, evet. özellikle e, ilgili odalar. Herhangi bir imar planıyla ilgili hatta bunun tartışması da dahil olmak üzere muhatap ve taraf durumundaydı. Aynı zamanda bu bir evet. kamunun denetim evet. görevini de üstlenmiş idi. Evet. Evet. Ve bu bütünüyle ortadan kaldırıldığı andan itibaren de tamamen bakanlar kurulunun yetkisi dahilinde her türlü imar değişikliği, evet. imar düzenlemesi yapılabilir evet. hale gelecek ve hiçbir dış kontrol olmayacak. Böyle mi anlamamız tabii, lazım? Tabii öyle zaten. Daha öncesine bakarsanız AKP özellikle bu... Kanun hükmünde kararnamelerle bakanlıklar kuruldu biliyorsunuz. Evet. Orman Sözcükleri Bakanlığı kuruldu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu. E, bu 644 ve 644-48 sayılı kanun hükmünde kararnamelere baktığınız zaman, e, bunlar, bunlar da zaten e, odalarla ilgili hatırlarsınız, e, meslek odalarının e, yetkilerini bir şekilde merkeze almak, Bakanlığın içine almak Konusunda girişimlerde bulundular 648 sayılı 644 sayılı kanun ve kararnamelerde Bunu yapmaya çalıştılar evet. Ancak ne oldu 648 sayılı Kararname içinde yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kurulmasına Neden olan Ya da kurulması için Çıkarılan 648, ve 648 sayılı Kanun ve kararnamelerde Zaten özel 648'de bu 3.194'in 8. maddesinin 1. fıkrasının 8. maddenin 2. fıkrasının 3. cümlesi ve 27. maddesiyle e, et 4. maddesindeki değişikleri o 648 sayılı kanun içine yerleştirmişlerdi. Evet. Kanunluk mekaranlığının. Orada onu tuttu. Anayasa Mahkemesi yetki kanuna göre yani 6220 sayılı e, yetki kanuna göre e, iptal etti. Şekil açısından iptal etti. Onun tarihi Anayasa Mahkemesi'nin e, bu e, iptal tarihi 29 Kasım 2012. Alo? Evet hocam dinliyoruz. He, şimdi 394'teki bu değişiklikleri e, Anayasa Mahkemesi dedi ki ben iptal ediyorum kardeşim e, bunların e, bu bu yürüme ne zaman girecek? 2013'ün e Ekim'inde. Evet. Yani 2 Ekim 2013'te dedi ki Anayasa Mahkemesi kardeşim bu iptal kararı o 2013'ün Ekim'inde yürürlüğe girecek. Ona göre. Şimdi bunlar ne yaptılar? Ee, burada uyanıklık şu. Ee, o zaman bu iptal süresi bitmeden yürürlüğe girmeden biz bunu getirip başka bir torba o Zaten torba kalınlar böyle. Her şeyi içine sokuyorsunuz son anda. Evet. Son anda geceliği saat 9.30'da bu e, şeyi e, değişik yönergesini hem eskisini yani Anayasa Mahkemesi'nin e, iptal ettiği o değişikliği artı 10 tane daha yeni bendi ve bu da yetkisizleştirerek itibarsızlaştıran ve ona ve yetkilerini ortadan kaldıran bu maddeyi de oraya sokuverdiler. Bakın. Yani evet. e, bu anlaşılıyor ki gayet planlı bir şey. Yani 2011'den 2010'dan beri hatta daha öncesinden. Yani bakın devlet devletleri kurulunun odalarla meslek odalarla ilgili e, raporuna bakın. Zaten orada odaların meslek odaların toplum örgütlerinin durumunda çok enteresan analizler ve şeyler var tespitler var. Evet. Yani Gerek bu işte. Evet. Yani onun altyapısı o zamanlar hazırlandı. O zamandan beri hazırlanan bir konu evet. evet. 2648 sayılı kanunla kararnamede bu şansları denediler. 394'teki değişikliği olmadı. Buraya soktular. Sokuşturdular yani. Bu e, kanun, e, bu torba kanlarının özelliği bu. Her şeyi sokuşturabilirsiniz. Erına evet. varzsanız aradan kaçar gider. Evet en önemli noktada o yani bir e, dikkat ediyorum e, en e, kritik konular hep gecenin geç saatlerine bırakılıyor. Evet. E, evet. A, ayrıca da yani metni okuduğunuzda yorum yapmakta veyahut da sonuç çıkartmakta zorlanacağınız cümlelerle karşılaşıyorsunuz ki e, bu konuda verilen e, önergede de aynı durumla karşı karşıyayız. Sizin verdiğiniz bir önerge var bu olay üzerine Sayın Hamza Çebi'nin okuduğu metin üzerinde durduğu metin orada da durum çok net görünüyor hocam yani bütün bunların evet. sonucunda ciddi bir tüzük ihlaliyle de karşı karşıya olunulduğu belirtiliyor evet. Tabii ben evet. bu konuda yorum yapabilecek durumda değilim ama şimdi aynı zamanda meclis başkanından da bir randevu istediniz bu randevu evet. gerçekleştiğinde esas itibariyle tüzük ihlali üzerinde mi durulacak ne düşünüyorsunuz Yani meclis başkanına evet. aktarmak istediğiniz konu nedir Zaten e, meclis başkan vekili oradaydı, Sayın Sadık evet. Yavuz. O e, ilgili çevrimselci bakanı e, ve diğer işte partilerin e, plan ve bütçe komisyonu başkanı. Plan bütçe komisyonu başkanı. Bunlar e, saatlerce tartıştık. Ama e, meclis başkan vekili fikrini bu konuda söylemedi. Evet. E, ne kaldı? Şimdi meclis başkanı mı kaldı? Meclis başkanındaki ne danışacak? Yani <gülüyor> e, oradaki Müspeşe'ne ya danışacak bakanlığı. Ben Sayın e, Çevre Şevcilik Bakanlığı oradaydı. Bayraktar. Sayın Bayraktar dedi ki Sayın Bayraktar. Hatta Akif Hamza Çevri, Grup Başkan Vekilimiz Sayın Akif Hamza de söyledi. Sayın Bayraktar, gelin şu madde şu I şıkkını I, I şıkkını ve J şıkkını hiç olmasa şimdi kaldıralım. Bu gerginlik olmasın. E, aksi takdirde bu tartışmalar kitle ve uzayacak Gece bunu Ekim'den sonra tartışalım ya da bir şekilde komisyonlara getirin. Çünkü bunlar komisyonda tartışılmadı. Yani o zaman komisyonlara ne gerek var? Biz komisyonlarda bunları tartışmadan böyle korsan önergelerle, korsan değişikliklerle, gece yılları bunlar üzerinde tartışma yapacaksak o zaman komisyonlara ne gerek var? Ee, dolayısıyla bunlar komisyonlardan geçsin dedik. Ee, ama anlatamadık derdimizi. Sayın çevre Şehircilik Bakan ne dedi biliyor musunuz Sayın Bayraktar? Ee, ben buna dediği karar veremem bu hükümetin karar dedi. Evet. Yani gayet açık değil mi? Çok. Hükümetin tepesinden. Çok net. Aldan bir karar. E zaten hocam sizin de belirttiğiniz gibi bu o kadar uzun zamandan beri üzerinde durulan ve hazırlanan bir konu ki iki tane rahatsızlık evet. konusu vardı. Bu imar planları konusunda koruma kurulları ve odaların onay mekanizması evet. büyük ölçüde koruma kurulları ile ilgili engeller hükümet tarafından kaldırıldı. Tabii, tabii. Şimdi bu şeyle de birlikte... Ee, yani bu konuda ben aslında din akşam konuşma yapacaktım. Yatsa'da ve Sivra'da ile aynı şeyi uyguladılar. Evet. Ankara'da Asla Türk Kültür Merkezi'nde de aynı şeyi uyguladılar. Birçok yerde bunu uygulayacaklar. Zaten ee, bu ee, çıkan ee, bu 3194'te olsun diğer işte ee, meralarla, kışlaklarla ilgili kararlar olsun, kıyı kanunla ilgili olsun, orman kanunları, 2B kararları, yap kentsel dönüşümle ilgili kanunlar. Bütün bunlar birbirleriyle ilişkili. Ve gerçekten önümüzdeki dönem böyle giderse, Türkiye'de müthiş bir orman, mera, kıyı ve hazine arazisi yağması olacak. Evet. E hocam biliyorsunuz yani işte. Bu, bu, bu, bu, bu, bu yasal altyapısını hazırlıyorlar. E, bakın, e, yani ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama var. ben hatta e, yastığı sigade konusunda gündeme getirecektim. Dün mecliste konuşma hakkımı Sayın Hamza devrettim çünkü konu bambaşka bir mecra. Noktaya gitti, doğru. <gülüyor> evet, o tabii e, Sayın Hamza özellikle bunun anayasayla e, ilişkilerini, bu değişikliklerin olmayacağını ve e, Tımob'un yasasına da olduğunu e, ifade etti. Uzun uzun konuştu. E, izleme şansınız olduğunu bilmiyorum. Şimdi, yani bakanlık e, daha doğrusu hükümet ve onun bakanlıkları ee, öyle e, bir e, e, icraata başladılar ki e, söyledikleriyle aslında çıkıp konularda konuşmaları ya da meclislerde bazı konuşmaları sağda solda söyledikleriyle yaptıkları farklı şeyler buna değil mi? Tabi. Bak, bakın bu tür mesela gezi, gezi olayları gezi olayları neydi? Buradaki Değişiklikle ilgili, burada yapacaklarıyla ilgili, burada aldıkları, kapalı kapılar arasında aldıkları kararları kesinlikle hiç kimseyle konuşmadılar. Toplumla bunu tartışmadılar. Kendi belediyelerinle bile tartışmadılar. Yani Gezi Parkı'na Topçu Kışlası'nı yapacağım dediği zaman Başbakan, Başbakan'ın fikriydi bu gerçekten. Bu Topbaş'ın, Sayın Topbaş'ın fikri değildi. değil. Değil. Tabii. Sayın Topbaş durumu seyretti. Nitekim hükümetin değişik kanatlarından belediye başkanlarına farklı açıklamalar geldiği de bunu gösteriyor. Yani e, hükümet hiçbir aşamada e, çevreyle ilgili, ile ilgili, yerleşmelerle ilgili e, herhangi bir e, planla, herhangi bir ölçekte planla ilgili yani üst ölçek, alt ölçek. Ee, ne STK'ların, ne belediyelerin, hem ilçe belediyelerin, hem de e, ilçe belediyelerin görüşlerini almıyor. Ee, ve e, gezip Parkı'nda biz bunu çok güzel gördük. Aynı şeyi başka yerlerde de yapıyorlar. Evet. Yani e, her şeye yani yerel imara e, iktidarın tepesinden müdahale var. Bir darbe gibi yani. Evet. Hocam geçen Aynı hafta böyle. Geçen hafta biliyorsunuz Haliç dersanesi gündeme geldi. Daha önce işte Haliç Metro Köprüsü'nde aynı şeyi yaşadık. Yedikule da, Haydarpaşa'da, Sulukule'de, Ayvansaray'da. Evet. Arka arkaya geliyor, yada evet. gibi. Şimdi Değil sizin mi? belirttiğiniz İmari adalarda da aynı sorunla karşı karşıyayız. E, evet, adalarda ben onunla ilgili geçen gerçek gündemde bir makale yayınladım. Evet. E, hemen o olayın arkasından, duya duymaz. Bu uzun bir biliyorsunuz adalar hem tarihi sit alanı Yatsa'da evet. hem tarihi sit alanı hem arkeolojik sit alanı hem de doğal sit alanı. Bunların hepsini kaldırıyorlar. Adalar aşama aşama nereye getirdiler? Ee, en sonunda 10 Ekim 2012'de İlmanlı Tabiat Barzı Koruma Bölge Komisyonu da ve Silah Bey ne dedi? sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı. Ne demekse. Evet. Ya bunlar zaten daha önce sizin koruma kuruluları tarafından birinci, ikinci, üçüncü derece, üçüncü derece alanı ilan edilmiş. Şimdi e, bir numaralı tabiat varlıkları on ikinci, iki yasal arası sürdürülebilir koruma ve kontrol kullanım alanı ilan ediyor. Bir ay içerisinde, 8 Kasım'da da Çevre Şehircilik Bakanlığı tabi diyor hemen onaylıyor. Bir ayda. Evet anlaşılan şu ki... E... Aynısını aynısını Atatürk Orman Çiftliği'ne yaptılar. Onu da öyle. Onu da e, koruma şeridi kaldırdılar. Evet yaptılar. Ankara'da. Oraya da evet sürdürülebilir koruma ve kontrolü kullanım alanı ilan ettiler. Öyle tescil ettiler. Şimdi üzerine her türlü inşaat yapılacak. Evet anlaşılan odur ki hocam e, bu bütün inşaat projelerinde... Ee, önlerinde herhangi bir engel olmasını istemiyorlar ve Aynen, bunun evet. içinde e, bu tür torba kanunlarla e, engelleri teker teker ortadan evet. kaldırmayı hedefliyorlar. Peki bundan sonrasına ilişkin öngördüğünüz herhangi bir şey var mı? Burada e, bizler vatandaşlar olarak herhangi bir başvuru hakkına sahip miyiz? Çünkü hepimizi çok yakından ilgilendiren hususlar bunlar. Tabi e, tabii e, mutlaka ilgili yani e, ilgili meslek okul e, meslek e, odaları e, gerekli yasal başvurularını yapacaklar. Yani itirazlarını evet. yapacaklar bu eee yürürlüğe girdikten sonra. E, biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak durumu değerlendireceğiz. E, çünkü e, onlarca kanunla ilgili birçok değişiklik var bu torba kanunda ama özellikle bu Evet e, sadece imar bu, kanunuyla ilgili değişiklik İmar kanunu bir de 4708 yapı denetim kanunuyla ilgili bazı değişiklikler evet. yapıyorlar. E, biz de bununla ilgili değerlendirmeyi yapacağız. Sayın Akif Amca Grup Başkan Vekilimiz bugün eee bir basın açıklaması yaptı. E, ben e, İstanbul'a geldiğim için e, yoldaydım dinleyemedim. E, ama kendisiyle görüşün kısa bir görüşme yaptım. O basın açıklaması dünkü sizin ve şu anda konuştuğumuz e, olayların konuya ilişkinde evet bir basın açıklaması yaptı. İçerini ben daha e, dinlemedim ama bu e, merkezde bir e, açıklama yaptı tahmin ediyorum. Yani evet hocam şimdi, bu merkezde yaptı. Ayrıca e, daha önce de belirttiğim gibi meclis başkanından da randevu istendiğini ve evet, bu randevuda evet. e, konunun gündeme getirileceğini belirtti. Temelen Sayın Meclis Başkanı'nda da dün akşam iki buçuk saatlik e, genel kurulda e, meclis başkan vekilleri, grup başkan vekilleri, katip üyeler, e, işarlar, bakanlar onlarla yaptığımız tartışmaların bir şekilde oraya etmeyecek ve Sayın başka, e, Meclis Başkanı fikri soracak. Evet. Bilmiyorum. Ama İnşallah bir de iç tüzükle başkanı. ilgili problem var. Sanıyorum o iç tüzükle var. ilgili evet. sorun birinci dereceden meclis başkanının yetkisinde olan bir konu. Evet. Biraz önce konuşmamın başında ifade ettim. Evet. AKP'nin verdiği değişik yönergesi 500 kelimeye geçtiği için ayrı bir sayfada onu özetlemişler, kısaltmışlar. Değişik yönergesi onu okuyorlar. Evet. Öyle bir şey olabilir mi? Evet. Grup başkan vekili de Sonra gitti imzaladı. Evet. Yani orada da iş düzeye aykırı bir durum oluşmuş. Velhasıl e, ABD e, iktidarında yani kentlerin boş alanları, yeşil alanları, alanları tabiatlarlıkları, soğaltıları acayip emsalli büyük beton yapılarla kontrolsüz ve denetimsiz deniz bir, bir şekilde kamu ta, talan ediliyor. Yandaşlara da acayip nantılar devşir. Evet hocam. Gözümüzün önünde. Evet işin, işin özeti budur dinleyicilerimiz de eğer dün geceki tutanakları okumak isterlerse ki 112 sayfa hocam toplam tutanak bunun evet. 70 ile 112 arasındaki sayfaların tamamı yani neredeyse tutanak toplamının yarısı bu konuya ilişkin. Evet. Evet. Size çok teşekkür ederiz hocam. Özellikle de anında bilgi verdiğiniz ve bizleri e, haberdar tamam. ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. E, artık... Ben de ben de sizin gösterdiğiniz bu bilgi e, ve toplumu bilgilendirme ve aydınlatma için ayrıca kendim adına ve partim adına çok teşekkür ediyorum. Bu e, önemli bir sorumluluk... toplum bilgilenmesi açısından e, ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam, size kolay gelsin. E, bu konuyla ilgili. Sanıyorum ki önümüzdeki günlerde tekrar size danışmak zorunda kalacağız. İyi dinler. Her, her zaman. Sağ olun İyi hocam. Çok hocam. çok teşekkürler. Evet efendim, telefon hattımızda Profesör Doktor Haluk Eidoğan hocamız vardı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, yer bilimci kendisiyle dün Mecliste imar kanunuyla ilgili e, yapılacak olan değişikliklerin arasına sıkıştırılan e, meslek odalarının Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları e, Birliği'nin e, sahip olmuş olduğu e, denetim e, hakkını ortadan kaldıran e, önerge üzerine konuştuk. Şimdi müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra da... İnşaat mühendisleri odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe arkadaşımıza bağlanacağız. Evet efendim müziğimizi dinliyoruz. Açık Radyo'dasınız 94.9 Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Haluk Eydoğan ile görüştük. Şimdi Cemal Gökçe ile görüşeceğiz. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Evet biraz önce de belirtmiştim. Meclisin sitesine girdiğinizde tbmm.gov.tr adresine girdiğinizde Hemen tutanaklar bölümünden e, dünkü meclis görüşmelerine, genel kurul görüşmelerine ilişkin her türlü bilgiyi almanız e, mümkün e, tıp, konuyla ilgili olan dinleyicilerimizin. Detayları e, görmeleri açısından önemli olacaktır diye düşünüyoruz. E, bu arada e, Gezi Parkı ile ilgili iki yayından bahsetmek istiyorum. Sanıyorum bu iki yayından açık radyoda başka programlarda da bahsedildi ama Ekspres dergisinin Temmuz sayısını mutlaka edininiz ve okuyunuz. Çok güzel e, ve oldukça detaylı bir e, Gezi Parkı olayları direnişi bilgileriyle karşılaşacaksınız. Ayrıca NTV'nin biliyorsunuz bir tarih dergisi artık yasaklandı ve çıkmıyor. Son sayısı çünkü gezi direnişi ile ilgiliydi. Yaşarken yazılan tarih.com adresinden bu derginin bütün sayfalarına ulaşabiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Evet. Ee, şimdi e, herhalde Cemal e, Bey'e ulaşmakta bir sıkıntımız var. Ama biz bu arada e, Özgür Kazım Kıvanç arkadaşımıza bağlanacağız. Antikapitalist Müslümanlar dönem sözcüsüdür kendisi. E, dün akşam biliyorsunuz saat sekizden itibaren e, Galatasaray meydanından başlayıp şeye kadar... E, Uzanan, Taksim meydanına kadar uzanan bir alanda antikapitalist Müslümanlar bir yeryüzü sofrası kurdular. O sofranın hem kuruluşuna ilişkin hem bundan sonrasında da neler düşünülüyor, ne yapılmak isteniyor... ...onlara ilişkin bilgileri kendisinden alacağız şimdi e, telefonla biraz sonra bağlanacağız. Evet, biraz önce size Express Dergisi'nin Tammuz sayısından bahsetmiştim. Bir de yaşarken yazılan tarih.com adresini tavsiye etmiştim. Bu iki adresteki e, iki dergiyi e, edinirseniz ve internetten gözden geçirirseniz e, çok memnun kalacağınızı umut ed ediyorum. Evet, bu e, Şimdi bir müzik parçası daha çalacağız çünkü telefonlarımız bağlanamadı. Ondan sonra telefonlarımızın bağlanmasından sonra da görüşmelerimizi yapacağız. Açık radyodasınız 94.9'da Altın Saatler programında. Evet, müzik parçamızı şimdi dinliyoruz. Evet altın saatler programına devam ediyoruz bir yandan da teknik masadaki arkadaşımız telefonlarımızı bağlamaya çalışıyor. Efendim dün akşam mecliste bahsetmiş olduğumuz görüşmeler sırasında Sayın Mehmet Akif Hamza Çelipçebi'nin İstanbul CHP milletvekili yapmış olduğu konuşmadan bazı bölümleri okumak istiyorum. Diyor ki asıl konuşulması gereken teklif metninde yer alan düzenleme değil, iktidar partisinin biraz sonra işleme girip girmeyeceğini bilemediğim ama okunup genel kurulun bilgisine sunulmuş olan önergedir diyor. Bu önergenin özetinin Taksim Gezi Parkı olayları nedeniyle bütün Türkiye'yi etkisi altına alan bu gelişmelerin faturasını hükümetin Taksim dayanışması için de ...yer almış olan Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'ne onu oluşturan odalara çıkarmaktadır diyor. Bunun başka hiçbir gerekçesi yoktur diyor. Teknik olarak dayandığı başka bir şey söz konusu değildir diyor. Odaların mesleki denetim adına getirmiş oldukları projelerin vize edilmesi yönündeki uygulamayı ortadan kaldırmaya... ...ve bu yolla odalara mali güç oluşturan... O ödentilerin kaldırılmasına yönelik bir önergedir bu. Evet e, tabii ki Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği e, bu e, proje onayları, proje vizeleri nedeniyle aynı zamanda bir gelir de elde ediyorlardı. Ve mali güçlerinin bir kısmını da oradan alıyorlardı. Üye aidatları dışındaki güçlerini. E, Hamza Çebiye, Sayın Hamza Çebiye devam eder isek her şeyden önce ifade edeyim ki bu değişikliğin yeri imar kanunu değildir içeriye katılmıyorum siyasi bir önergedir ama aynı zamanda iç tüzüğe aykırıdır iç tüzüğün 80. maddesi gayet açıktır görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu olmayan başka kanunlarda değişiklik öngören önergeler işleme konulmaz diyor şimdi telefon hattımızda Cemal Bey var sanıyorum Hemen bağlanıyoruz Cemal Bey merhabalar İyi yayınlar diliyorum sayın Ertuğrul Çok teşekkürler sağolunuz Evet programın ilk bölümünde Profesör Doktor Haluk Eydoğan hocamızla Görüştük Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dün evet. akşamki Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri Öğrendik evet. Siz de biliyorsunuz ne diyorsunuz Cemal Başkan? Görüşleriniz nelerdir? Çok taze bir olay ama. Evet, tabii uzunca bir süredir biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarını, merkezi hükümetin uygulamalarını gerek merkezi düzeyde gerekse yerel düzeydeki tüm uygulamalarını, uygulamaları uygulamaları ister istemez mesleğimiz adına, meslektaşımız adına, e, kentlerimiz adına ve ülkeler, ülkemiz adına izliyoruz. Evet. E, çünkü meslek kuruluşları e, insan odaklı, insanı e, çalışmalarının e, merkezine koyan, e, kamu yararını dikkate alarak e, çalışma yürüten e, kuruluşlardır. E, dolayısıyla e, temel kaygıları ticari değil, Temel kaygıları teknik ve toplumsaldır. Yani insan odaklıdır. Dolayısıyla gerek yapılmış olan yasal düzenlemeleri, yasa çerçevesinde dün yapılan gibi gerek yönetmenlik değişikliklerini, gerekse kentlerdeki imar hareketlerini, gerekse sivil toplum örgütü yerel ve merkez arasındaki ilişkileri, Gerekse insan açısından olmazsa olmaz, demokrasi ve toplumsal olayları da bu çerçevede izlemeye çalışıyoruz. İşte uzunca bir süredir İstanbul'da bir şeyler yaşıyoruz. Taksim Gezi Parkı'nın yapılaşmaya açılmasıyla ilgili İstanbul halkının direnişini hep birlikte izliyoruz. Meslek odaları, temel odaya bağlı meslek odaları üyeleri de... Bu çalışmaların ve bu çabaların içerisinde sadece Gezi Parkı'na yönelik olarak değil insan odaklı olmayan, insan geleceğine, insanın yaşam kalitesine aykırı olan tüm uygulamaları da bu çerçevede izliyoruz. Gerektiği zamanlarda dava açıyoruz. Bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. İşte her nedense anlaşılıyor ki Mevcut merkezi hükümet yani açıkçası mecliste çoğunluğu elinde tutan iktidar dün görüşülen torba yasası içerisinde olmamasına rağmen özellikle mücella yapıcı arkadaşımız başta olmak üzere. İKK sekreterimiz başta olmak üzere, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi başta olmak üzere, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nin ikinci başkanı başta olmak üzere birçok meslektaşımızı da Taksim dayanışması ve platformu içerisinde bulunmaları nedeniyle gözaltına alındılar. İşte bu gözaltıyla birlikte torba yasasında bulunmayan işte 3194 sayılı yasa kapsamı içerisinde bulunan meslek odalarını yerel yönetimleri ilçemizi ve kentlerimizi son derece yakından ilgilendiren bir konuyu Alev acele, verilen önergeyle gündeme getirdiler ve meclisten geçirdiler. Şimdi tabii ki mecliste çoğunluğu elinde tutan herhangi bir iktidarın herhangi bir konuya yönelik olarak bir takım öngörüleri olabilir, düşünceleri olabilir. Onun üzerinde belli çalışma yapılabilir. İşte ilgili taraflarla görüşülür veyahut görüşülmez. Uzunca bir süre bunun hazırlığı yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilir, yasalaştırılır. Ama düşünebiliyor musunuz Türkiye'yi yöneten, ülkemizi yöneten, çoğunluğu büyük oranda elinde tutan bir siyasi parti tepkisel çerçevede bir yasayı önergeyle gündeme getiriyor ve alel acele meclisten geçiriyor. Bunun onaylanması mümkün değil bir meslek insanı açısından onaylanması mümkün değil. E, kentte yaşayan bir insan olarak bunun onaylanması mümkün değil. E, yasa tekniği açısından bunun onaylanması mümkün değil. E, demokrasi açısından ve toplumumuzun geleceği açısından bunun e, onaylanması mümkün değil. Dolayısıyla bu yasal değişiklikle birlikte gündeme getirilen işte meslek odalarının gelirlerinde önemli kayıplar olacak olduğu işte bu nedenle işte seslerini yükseltmeye çalışıyorlar konusu da Son derece doğru olmayan, gerçekten meslek odalarının temel çalışma hedefi olarak insanları odağına koyan, çalışmalarının odağına koyan, teknik kaygıyı her zaman ticari kaygının önünde tutan bir çabasına da aykırı bir sesleniş olduğunu buradan ifade etmek isterim. Artık rant anlayışının, rant düzeninin önü açılmıştır. Meslek odalarının bugüne kadar engel olmaya çalıştıkları, Kentleşmeye karşı, insanın yaşam kalitesinin artırılmasına karşı, bilimsel ve çağdaş ölçüde yapılacak planlara uygun yapılaşmaya karşı artık yap-sat anlayışının, yık-yap-sat -yap anlayışının önü açılmıştır. Yani artık kentlerimiz bundan sonraki süreçte meslek odalarının birikimleriyle değil... Gerçekten işte kent toprakları üzerinden para kazanmaya çalışan rantçı çevrelerin yağması altına girmiş olacaktır ki biz bu dün gece alelacele yapılmış olan yasal değişikliği de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ee, Cemal Bey çok çok teşekkür ederiz. Sanıyorum önümüzdeki programlarda da bu konuyu özel olarak ele almak zorunda kalacağız. Herhalde odaların da girişimleri olacak, hukuki girişimleri Kesinlikle. olacak. Kesinlikle. Ee, Bunun peşini bırakmayacağız evet. tabii. Yani biz çünkü toplumsal sorumluluğumuz var. Sadece meslektaşlarımıza yönelik, mesleğimize yönelik sorumluluğumuz yok. Büyük bir mesleki birikime sahip olan... Meslek odalarının ve bizlerin toplumumuza karşı olan sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızı bugün yaptıklarımızdan daha fazla yani mevcut yasayı bir iktidar getirdi, bir iktidarı da götürebilir. Bunun değiştirilmesi doğrusunda meslek odalarının yetkilerinin azaltılması değil, tam tersi bütün dünyadaki uygulamalarda olduğu gibi yetkilerin artırılması doğrusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Çok çok teşekkürler Cemal Bey. İyi yayınlar bizim Kolay için. gelsin. Ee, görüşmek Gerçekten. dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Efendim e, Cemal Gökçe, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı, e, telefon hattımızda idi. Şimdi programımızın son dakikalarını e, Özgür Kazım Kıvanç'tan alacağımız bilgilerle dolduracağız. Antikapitalist Müslümanlar dönem sözcüsü arkadaşımız Özgür Kazım Kıvanç şu anda telefon hattımızda. Özgür Bey merhabalar. Merhabalar iyi yayınlar. Sağolunuz çok teşekkürler. Size de kolay gelsin. E, yeryüzü sofranızı dinleyicilerimize kısaca anlatmanızı bilgi vermenizi rica ediyoruz. Dün akşam e, Galatasaray meydanından başlayıp Taksim meydanına kadar uzanan Koskocaman bir yeryüzü sofrası vardı. Evet efendim. Evet biz 11 yıldır özellikle AKP iktidarıyla insanların sofralarının ayrıştırıldığı, ilişkilerin bozulduğu, ailelerin, akrabaların, arkadaşlıkların sadece çıkarı dayalı hale gelmeye başladığı bir ortamda kapitalizme de bir tepki olarak insanların paylaşımı nasıl yapmaları gerektiğini onlara hatırlatmak anlamında bir fikir attık ortaya. Bunun için de Ramazan'ı özellikle vesile kıldık. Dedik ki herkes evinden yiyeceklerini getirsin. Tanımadıkları insanlarla bir sofra oluşturalım. Herkes birbiriyle paylaşsın. Ve bu sofra, bereket sofrası olsun, paylaşım sofrası olsun. İletişimin kurulduğu farklı düşüncelerde, farklı inanışlarda da olsa insanların doğru bir temelde bir araya geldiği, sınıfsal bir temelde bir araya geldiği bir sofra kurulun ve bunu egemenlere, iktidarlara karşı haykıralım. Asıl yeryüzünde olması gereken paylaşım düzeninin nasıl olması gerektiğini haykıralım istedik. Bu da toplumdan karşılık gördü. 10 bine yakın insan tarafından bir katılım sağlandı. Orada çok güzel bir sofra oluşturuldu. Herkes birbiriyle evinden getirdiği, yiyeceği paylaştı. Herkesin mutluluktan, gözlerinin içinin güldüğü bir ortam vardı. Zannediyorum... O zamandır ya da belki daha önce hiç yaşanmamış bir şeye tanık olduk akşam. En azından <gülüyor> benim açımdan öyleydi. Sanıyorum ki birçok arkadaşım da aynı kanaatte. Gerçekten. Dünkü yeryüzü sofrasını izleyen, katılan arkadaşlarımla da konuştuğumda çok benzer değerlendirmeler alıyorum. Hakikaten çok özlediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Çok teşekkür Gerçekten. ederiz size. Sağ olun. Sonuçta herhalde devam ettirmeyi de düşünüyorsunuz. Evet bu akşam Saraçhane'deki forma dahil olacağız. Oradaki insanların o etkiliğin içine biz de dahil olacağız. Oradaki insanlar gibi. ya Bizim niyetimiz herhangi bir kurumun isminin ön plana çıkmadan herkesin halk olduğu bu tarz etkinliklerin herkesin yaşadıkları yerde sürdürülmesi hem Ramazan'da hem Ramazan'dan sonra insanların bu paylaşım ilişkisini sürdürmesi. Çünkü bizim düşüncemize göre, bizim inancımıza göre bütün yeryüzü Allah'ın insanlara sunduğu bir sofradır. Ve bunları insanların yaşadıkları yerde hayata geçirilmeler lazım. Var olan düzeni buna uygun halde hale evrilmek için talep etmeler lazım insanların bunu. Bu talebi oluşturmanın yolu da bu bilinci. E, sağlamaya çalışmak, insanlar, insanlar bu e, yeryüzü sofraları geleneğiyle, yani gelenekleşmesine umduğumuz şeyle bu bilince ulaşacaklarını umut ediyoruz biz. Bu bilinç bir süre sonra insanların e, tüm dünyada e, daha insani daha e, paylaşıma açık olan birilerini bir e, avuç insanı zengin etmeyen bütün halkları zenginleştiren bir e, yeryüzü düzenine dönüşmesini yani bizim e, tabirimizde cennetleşmesini istiyoruz yeryüzünün. Umarım bu etkinlikler insanlarda bu bilincin oluşmasına da vesile olur. Evet, bizim de dileğimiz o ve size hem kolay gelsin diyoruz. Kısaca tekrarlamak gerekirse bu akşam Saraçane Parkı'nda evet. Oradaki forumdaki arkadaşlar, oradaki değil. forumdaki e, foruma e, destek olacaksınız. Hayır. Bunu da dinleyicilerimize iletmiş olduk. E, Özgür Kazım Bey, çok teşekkür ederiz size verdiğiniz ben de çok bilgiler için. İyi günler diliyoruz size. Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz biz de Sağ size. Sağ olun, şükürler. Efendim, Altın Saatler'de bu hafta üç e, konumuz vardı. Telefonlarla bağlandık. Profesör Doktor Haluk Haluk Eydoğan, Cemal Gökçe ve e, Antikapitalist Müslümanlar dönem sözcüsü Özgür Kazım Kıvanç ile görüştük. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler